Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömer Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Hasan Cenk Teleli. Ömer'le birlikteyiz, sevgili Ömer Şahin'le birlikte teknik masada, stüdyoda sevgili konuğumuz Hacer Sayman bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hacer Hanım <gülüyor> e, pek çoğumuzun anılarında yer eden bir... E, daha doğrusu bir kent parçasının yaratıcılarından bir tanesi. Şimdi e, mimarlığın tüm hallerine dair konuşmalar bizim programımızın sloganı. E, o yüzden şanslı olduğumuz bazı günlerde e, mimar olmayan, mimarlıktan e, rol çalan, o çaldığı rolü de oldukça keyifli şekilde <gülüyor> e, oynayan ve hakkını da veren insanları ağırlamaktan e, guru duyuyoruz aslında burada. E, Hacer Hanım'ı... E, Carınımı profesyonel olarak tanıtmayacağım ama Hı -hı. E, onun böyle kent parçalarını aktive eden, e, ruh üfleyen. E, sonra tabii ki kentin dinamikleri dolayısıyla <gülüyor> o ruhun üflediği yerlerden. Sürürler. Evet sürüden Geri çekilmek zorunda kalan. Hı -hı. Ama sonra da e, bütün bunlardan hiç ders almamışçasına <gülüyor> yeni yerlere doğru gidip, yeni yerler keşfedip, e, yeni yerlere yeni ruhlar e, üfleyen biri olarak tanıtabilirim. Hacer Hanım'ı tünel pasajında yaptıklarıyla aslında biliyoruz aslında bilmiyorsanız bile tünel pasajının canlı yaşayan o ağaçlarla bezeli kış mevsiminde ufak ışıklarıyla mum ışıklarıyla aydınlanan masalarının yaratıcısı yan yana birbirinden farklı görünen pek çok mekanın birleştiren ruhunu yaratan kişi Hacer Hanım geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim ama Yağmur genç olduğu halde o bilebiliyor. <gülüyor> i̇şte şey, yani ben e, bir masada oturmuşuz falan. Ben e, orada çok e, jestler yaptım. Yani e, hanımlara. <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> e, garsonlarla anlaşıp e, içerden e, benim bu aldığım çiçeği siparişi getirirken getirmişsin falan demeler. Vallahi Valla yaptım. Nedense oranın öyle bir ruhu vardı yani. <gülüyor> Biliyor musunuz bizde tanışan tanışıp sonra evlenen birileri vardı bir. Bir de bir ressam dostumda her 14 Şubat'ta orada bir masayı ayrı. Hep aynı masa. Meğerse orada tanışmışlar. Hı -hı. Ondan sonra orada işte o yüzden sevgililer gününe hep tanışmış. Evet orada tanışmışlar. Ya da işte ilk orada kutulmuş. Onu hatırlamıyorum. Fakat sonra geldi tekrar bana bir çerçeve yaptırmaya bu yeni yere. Hacı Hanım biliyor musunuz dedi. Siz oradan çıktığınızda yani sizin orası daldığında benim de yuvam daldı dedi. İlgin, <gülüyor> matrak bir şeydi bu yani. Masa, masa galiba masa, her şeyin evet, temelindeydi. Evet, <gülüyor> evet. O ben o masayı şimdi bu yeni yere taşıdım umutlarım. Haber verdiniz evet. mi? <gülüyor> ben... Haber verdiniz mi onlara? Hayır, yeni bir faciaya rola... <gülüyor> Aracılık ama, etmek ama istemiyorum. Sizde facialar <gülüyor> olmuş muydu? <gülüyor> bizde bizde hayırlara vesile olamadım. Bizim öyle, ben daha sonra bir masa ayırtamadım yani öyle bir şansım olmadı. Ee, yani bilmiyorum demek öyle torpilli mi masaydı acaba? <gülüyor> <gülüyor> e, Cenk ama sizin söylediğiniz bana bir şey hatırlattı hani Çetin Altan'ın Viski diye bir e, küçük romanı vardır orada. Hep onu kullanırım ben. Yani şeyin adımı linç olmak meselesi hmm. var. Böyle o hep başta işte linç oluyor. Paramparça uzuvları bir yerlere dağılıyor falan. Hep ben onu yaşadım hakikaten. Çok uzun zaman. O tek tek uzuvlarını topluyor. Yerine takıyor. Ve yavaş yavaş tekrar ayağa kalkıyor. Yani siz çünkü ödediysen yeniden böyle evet, hep sürüyorum evet. biliyorum. Yine ama hiç uslanmıyorum. <gülüyor> Güzel bir şey Mesela, bu. Hakikaten çünkü bir arkadaşım bana sonra geçen gün hatırlattı demiş ki ya işte bu kadar orada çile çektin bilmem de 15 yıllık bir çileydi tabii bir yandan da. Çünkü her akşam tiyatro sahnesi gibi hazırlanan bir yerde orası sizin <gülüyor> hatırladığınız gibi. Sonra o bana demiş ki hacar işte niye tekrar böyle bir işlere soyunuyorsun filan. Ben dedim çünkü ne yapayım yani öğlenleri nişan dışında salata mı yiyeceğim demişim. Hı -hı. Bunu <gülüyor> çünkü biz, bizim yani bizim yaşımızda insanlar tabii ki yani öyle ununu ellerim şeyini ama oradan sonra da bir sergiye gidiyordur Hı -hı. herhalde. Ben şimdi sergileri <gülüyor> biraz kaçırıyorum. Ama siz yeni. belli ki bundan keyif ama... alıyorsunuz yani. Öyle işte insan çekeceği çileye aşık olurmuş öyle bir laf var. <gülüyor> Ve sizin bu e, önceki çileniz şimdi yeni yeni bir çile var. Ee, yeni bir çile Benim açımdan e, ilginç olan kısmı şu e, ben de böyle e, bir dönem işte iki sene boyunca e, o, o zamanın Beyoğlu'nun e, o kalabalığının içerisinde küçük bir barı böyle aktive etmeye çalışan o sokakta bir yaşantı bir müdavimlik kurmaya çalışan bir uğraşın içerisindeydim. Ee, tabii benimki haciranımın ile kıyaslandığı zaman e, minicik bir şey olarak kalıyor ve çok kısa sürmüş olan bir macera olarak kalıyor. Maceralarında Hacer... 300 metre ama evet. boyutları ölçekleri arasında evet bir yandan büyük da aynı öyle bir yandan da e, yani Beyoğlu'nun e, İstanbul'un ...Türkiye'nin çok hızlı değişen... Hmm. ...bir yer olduğunu biliyoruz... Ee, ...ve bunu... ...buna da her an şahit oluyoruz zaten... ...kent ölçeğinde bunu... ...bu kadar kısa zamanlarda şahit oluyor olmak... ...bir yandan travmatik... Çok. ...bir yandan... ...heyecan da uyandırıyor... ...acaba sonra ne olacak diye... ...çünkü bir biten yer... ...başka bir yerde başlama ihtimali olan... ...yeni bir macera da olabilir... ...uzun süre büyük bir sessizliğin... ...başlangıcı da olabilir bu tabii ki... ...Hacer Hanım'ın tünel pasajında... o ...yarattığı işte bir antikacı... ...birkaç... Yani ...yan yana birkaç dükkan... ...ama bunların bazıları... ...caz kulübü olarak işliyor belli saatlerde... ...pastane gibi işleyeni de var... ...yani girdiğiniz zaman... ...pastane gibi işleyeni görüyorsunuz... ...ama yan tarafına geçip de... ...restoran olarak da orayı kullanabiliyorsunuz vesaire... ...ama aslında orada kurulmuş olan... ...yaşantıyı şimdi bir başka bir yerde... ...benim de hevesle... E, bu kapalı kefenlerin arkasında neler evet, oluyor ya de, da ya gözünüz bu güzel. Gözümüz varmış. <gülüyor> Gözüm, daha doğrusu e, tanışacağımız varmış <gülüyor> <gülüyor> diyeyim ben. Göz var kısmını öyle Gerek yorumlayayım. E, şimdi de e, nasıl anlatalım orayı? E, Beyoğlu 6. daire yani Beyoğlu Belediyesi'ne doğru şişhaneden baktığınız zaman böyle aşağıdan. Sağda vergi. Dairesi, dairesi var. Çok güzel, hı hı. çok güzel bir binadır o. Evet. Oradan hemen sağa giden hı hı. küçücük bir sokak. Müellif sokak. Hı hı. İşte gene dediğim gibi böyle çekeceğim çileye aşk oldum herhalde. Çok güzel bir sokak. Hı hı. Ee, İstanbul'da öyle özgün sokaklar maalesef çok azalıyor. Ben onu şey karşılaştırırım. Çok güzel bir sokak vardı. Atiye sokak. Hı hı hı. Nişantaşı'nda. Hı hı. Çok özgün, çok ee, ya yani apartı bir şey üst, nasıl denir üst sevgi Hı -hı. Ke hitap eden bir yerde şey Gönül Paksoy vardı bilmem ne öyle tasarımcılar e ama sonra aniden hani bu böyle şey yerlerde e, açılan yiyecek içecek yerleri bazen çok bozuyor Hı -hı. hani sizde Kadıköy ile ilgili evet. söylediniz zeminki sohbet sırasında enideki o tasarımcılar oradan kaçtı Hı -hı. Orada şey vardı kafevin vardı Giderdik biz bahçesi muazzam Falan bunlar bitti Sonra bir acı oldu bilmem ne oldu Çok süratli oluyor yani Sizin yaşınızda bile siz şaşırıyorsunuz Biz bazen diyoruz ki 60 yıl içinde nasıl böyle bir şey olabilir bu şehir Çünkü Mesela biz şeyde Yani Ben zaten karşıda oturup Avustralya Lisesi'ne gelirdim Ondan sonra şey bitti Bu söyleyeceğim çok ayıp ama <gülüyor> o korkunç tarih kitapları olurdu Emin Oktay'ın filan felaket şeyler <gülüyor> tarih anlatmayan onlar onları biz yırtar yırtar suya atardık vapura bindiğimizde artık sınav bitmiş filan o kağıt vapur Karaköy'den bahsediyorum aşağıya düşünceye kadar görürdük şimdi biz bunu anlatırsak Marsilya palavrası derler <gülüyor> fakat ben 70 yaşındayım fakat Böyle bir kötüleşme için çok kısa bir süre. Çok kısa bir süre. Yani modanın o hale gelmesi, şeyin e, ne bileyim ben mesela lisedeyken çalışkan bir öğrenciydim hırsızlı. Falih Rıfkı Atay'ın evine gitmiştim röportaj yapmaya. Modada inanılmaz bir villa falan. Yani tabii insanların da, insanların da şey dediği şey. Çelik Gülersoy'un çok hoş bir lafı vardı benim çok dostumdu. E, nicelik niteliği bozar diye. Öyle bir ters orantı e şimdi bir oluyor de, işte şimdi. O, biraz önce yeme içme mekanlarıyla alakalı söylediğiniz Hı. şey de orada tabii yeni bir yerin açılmasıyla oranın çevresinde yaratılan cazibenin oluşturduğu ekonomi işte tasarımcı e, gibi. Bir profil değişiyor. Tabii, hem, o, hem o Hı. ama bence yine de o yani kazancın e, artmasıyla beraber daha e, yavaş ya da ağır e, daha doğrusu tüketilmesi en azından Hı zaman isteyen bazı şeyler ya da keyifle orada işini yapan tasarımcılar vesaire gibi kişilerin barınma ihtimali ortadan kalkıyor. Çünkü o kazanç o kadar parlatıyor ki o mekanları doğal olarak mülk sahipleri vesaire de daha fazla kazanç elde etmek istedikleri zaman el değiştirmek ya da daha çok kazanacakları şeyi çekmeye çalışıyorlar. Evet. Ama biraz önce söylediğiniz şey Hı. önemli bir nokta. Yani o kağıdın suyun dibine varıncaya kadar gidişinin Görmüş olmak, öyle bir şeyin mümkün olduğunu biliyor olmak, şimdi bu anlatıldığında imkansız olarak i̇mkansız. hissedilen hissi de dağıtan bir şey aslında. Çünkü öyle bir şey aslında mümkün. Tabii. Bu da bir şeyi tabii. yeniden kurmak, işte olmayan bir şeyin mümkün olabileceğine Hı. dair o inatçı hissi. Var ee, o inat tabii hala ama <gülüyor> bir hüsran da var. Mesela çok sevdiğim bir arkadaşım geçen gün şey bizim şey diyor, kocasını kaybetti. Yapmış. yurt dışında zaten ama artık İstanbul'a gelmeyeceğim o İstanbul benim şehrim değil ben şimdi diyor kocamın ölümünden sonra artık bavulumu alıp dünyayı ama yani kendi meseleleri olmayan yerleri gezecek Hı -hı. Şimdi bu çok acıklı bir şey değil mi Allah aşkına evet, ama siz bunu, bunu yapmak yerine Hı -hı. E, yine çile bir, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir bir e, konsept Store, işte bir galeri ama o evet. galeride de upcycling ürünler evet. sergileyim falan dediniz. Ne yapıyorsunuz bunları? Bilmiyorum. <gülüyor> Aha şey ama yani insan projesi olmadığı gün ölür diyordu o hmm. Semiha Berksoy. A. Ben bunu çok çok şiar edilmiş durumdayım hakikaten. Böyle her gün öyle bir heyecan. Tabii çile de çekiyoruz. Akşam dün vay Allah yeni para kaybettik ne olacak bilmem ne. Ama o yeni bir şey yaratmak bir de gençlerle beraber olmak falan. Mesela ben o upcycling yapan... Ha bir de şey şimdiye kadar yapmadığım işleri yapayım dedim. Şimdiye kadar yaptığım şey hep eskicilikti. Hı. Ve artık onları görmek de istemiyorum doğrusu yani. Yaşadığımız evlerde de biz onları baya azalttık. Yani o antika mesela falan... O insanın beynini genç tutuyor. Sonra e, yani böyle benim başka tüketim, şey, meraklarım falan yok. İşte öyle yeni bir şeye yani var olan üç kuruşumu yatırıyor oluyorum. Ama oradan da bakın işte o Gündür Özdağlar, Sinem Yıldırım, <gülüyor> onsa <ondan sonra> için eylem. <gülüyor> Sonra başka bir Hırvat bir kadınla tanıştım. İşte şimdi gidince zaten hep gidiyordum o çağdaş müzeleri ama o çağdaş müze shoplarından so bir şeyler görüyorum. Yani mesela e, çöp poşetinden yapılan bir şey beni çok heyecanlandırıyor her bakımdan. E, şey geldiği zaman Eylem çanta falan yapıyordu. Fakat Sabancı Müzesi içinde bir şey o shopu içinde bir şey yapmıştı. ...bir bardak. Sonra ben o bardağı görünce... ...eylen, belki size ters <gülüyor> gelecek ama... ...biz hüccacıya geliştirir miyiz biz burası için dedim. Çünkü bir ona rakı bardaklarını verdim, yaptı. Gördünüz Gördüm değil Muazzam bir şey oldu. Fakat şey de yaptı. Bizim o klasik ince belli çay bardaklarının da... ...altına geçirdi onları... ...şeye de giriyor onlar... ...bulaşık makinesine falan giriyor... ...tabak <gülüyor> gerekmiyor falan... ...inanılmaz bir şey... ...yani aniden o klasik çay içmekten... ...buraya geçmek bana çok iyi geldi falan mesela... ...şimdi sözünüzü balla keseceğim... ...ama bir ara vermemiz lazım minicik... ...çünkü güzel bir parça seçtiniz siz... ...onu biraz dinlemek istiyoruz... Teşekkür. ...onu anonsunu siz yapar mısınız... ...kimden ne dinleyeceğiz... ...Larpeciasa diye... ...Christina Bluart'ın bir şey grubu var... Muazzam bir kadın Avustralyalı olduğu için söylemiyorum bala'yı. Ondan sonra bize <gülüyor> <gülüyor> bir o zaten yaptığı her iş çok beğeniyorum ama ben bir Philip ki hayranıyım aynı zamanda onunla yaptıkları bir e, bu CD orada bir Persler uyarlıyorlar bir miktar. Ondan sonra e, Music for a While. Harika. Açık Mimarlık Programı'nı dinliyorsunuz. Ben Hasan Cenk Tereli. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgili Hacer Sayman'la birlikteyiz. Beyoğlu'nda nefes üfleyen diye nefis bir tabirde <gülüyor> bulunmuştu sevgili Cenk. Kendisinin tünel pasajında başlayan hepimizin öyle ya da böyle hayatında bir şekilde yer etmiş yediğimiz, içtiğimiz antikacılarını, bahçelerinin avullarını, üst katlarını girip çıktığımız yerden müellif sokağa taşınıp bugünlerde upcycling bu mevcut malzemelerin tekrar dönüştürülmesiyle tasarım nesnelerini, çeşitli <gülüyor> tasarımcıların ürettiği ürünleri aslında bir araya getirdi bir sokağa yerleşti diyelim. Merak ettiğim hem Beyoğlu'nda yaşıyorsunuz uzun süreden beri. Öncesi de var diye söylüyordunuz. Ne? Beyoğlu malumunuz hepimiz konuşuyoruz nasıl değişiyor oldu bu oldu. Hani siz çok uzun zamandan beri oranın yerlisi olarak ne oldu kendinizi o pasajda buldunuz? Nasıl başladı hikaye? Ben onu merak ederim. 93 Hı. müydü? 93. Ama önce şöyle bir şey yapalım. Bu Beyoğlu'nun o 80'li yıllardan sonraki Özal'lı dönemlerden sonra gelişmesini Orhan Pamuk'un şeylerin masumiyeti yani o müzenin katalog kitabı fevkalade anlatıyor bence onun baş birisi oraya paralel ben de oralara girmişim işte 80 80 yılında plan şey ben aslında 80 yılında girmedim tabi galiba Orhan Pamuk Alman liseyi biz aynı yaş gibiyiz ben de Avustralya liseyim şimdi. ...şeyden işte Göztepe'de oturuyoruz... ...vapurla geçiyoruz... ...kamondo merdivenlerinden çıkıyoruz... ...okula gidiyoruz filan... ...yani şeyde... ...şarkta garp eğitimi almak... ...ve o iki kıta arasında geçmek filan... ...bunlar çok... ...tabii müthiş şeyler aslında... ...ondan sonra oradan da... Işte ...İstanbul'da kaldığım zaman... ...bazı arkadaşlarımda kalıyorum... ...Nişantaşı'nda oturan... ...o yokuşu çıkıyoruz... ...yüksek kaldırımı çıkıyoruz... ...yukarıya doğru... ...ve troleibuslara biniyoruz şeyden... ...troleibuslar vardı, böyle inerdi... ...hani e, troleibus şoförü... ...inerdi, evet. o çıkan tellere... ...tekrar takardı, onları takardı, tekrar. tekrar devam ederdik falan... ...öyle nişat dışına gidiyoruz... ...ama oradan geçiyoruz, o geçtiğimizde... ...o şey şimdi... ...sonradan oraya başka tabii... ...iş kolları da geldi ama... ...o zaman tabii orada... Maalesef azınlık dediğimiz zamanın çoğunluğunun oturduğu bir yerde hala. Bizim okulun komşuları da hep şeydi, azınlık dediğimiz insanlardı maalesef. Yukarıya çıkarken işte tuhafiyeciler, bir sinema vardı. Mesela o sinema yıkıldı. Galip dede dedi. Ondan sonra yani yaşanan bir mahalle, çok özgün bir mahalle. İşte sinagog var, bilmem ne var falan öyle yerler. Biz oralardan çıkıyoruz yani giriyoruz gidiyoruz ne sonradan ben e, Avustralya'dan sonra işte Viyana'da öğrenimime gördüm. Ama tabii sizin mesleğin alaylısıyım ben. <gülüyor> yani ben mimari falan okumadım. İşletme okudum. Ama sevmediğim bir şeyi okudum. Pek çok pek çok önemli mimar da alaylı zaten. Yani, evet yani <gülüyor> o, o iş içinde öğrenilen bir iş önemli işlerden biri. Sonra döndükten sonra dedim ki ya ben bir İstanbul'da oturmam lazım. Yani İstanbul bana göre o zaman annemlerin işte Göztepe değil. <gülüyor> zaten oraları çok bozulmaya başlamıştı artık o kat karşılığı durumlarında. Ondan sonra bir de Cağaloğlu'nda çalışıyordum ilk. Başka bir işte. Bazen üç saat sürüyordu eve gitmek filan Yani İstanbul. şunu Şuna o zaman karar verdim. Bir karda böyle neredeyse donacak hale geldikten sonra. Ben dedim o yaptığım işe çok yakın oturacağım. Ondan sonra çok yakın değildi ilk başta bu Galip Dede'de de taşındım işte. Alman Lisesi'ne komşu bir yerde. Oradan Cağaloğlu'na gitmek gelmek tabii gene çok kolaydı. Aşağıya kadar yürüyorduk bilmem ne. Ondan sonra, sonradan artık iyice nazıttım işi de şeye bu tünel <gülüyor> geçidine taşıdım ve Galip dedede oturdum. Galip dededen Doğan apartmanına geçtim. Beş yıl Galip dede 13 on üç yıl Doğan apartmanında yani çok güzel bir dairede oturduk ve çok güzel zamanlarıydı. Üst katta şey oturuyordu. E, Muhalla Eyiboğlu ile Anhegger, Robert Anhegger oturuyordu. O zaman demişti ki şey evi bana yukarıya çıktım. Ben artık pencereden bakmak istemiyorum demiştim müthiş bir manzara. <gülüyor> Niye demiştim çünkü ben geldiğimde her yer yeşildi artık değil. Halbuki ben orayı çok yeşil görüyordum. <gülüyor> 93 yılından bahsediyorum. Bu güzel. Çıkarken biz 13 yıl oturduk çıkarken ben aynı şeyi söyleyecektim. Hmm. Yani karşıda işte o siyami ersekler evet. bilmem neler oldu o büyük gökdelenler <Gülüyor> ve yeşiller tamamen teraslanıp teraslanıp şey oldu haremde haremde yeşil <Gülüyor> kalmadı filan. Biz oradan öyle çıktık işte o sizin bildiğiniz şeye taşındık çünkü eşimin e, bürosu oradaydı. Hı <Gülüyor> hı. O zaman gramofonun üstüydü. Sonra simit varayının üstü oldum Gramofon diye meşhur bir caz. E, evet, o zaman gidilebilecek vardı. tek yer gramofondu. Sonra işte ben bu kahveyi... fakat o pasaja girmem tabii artık niye girdim bilmiyorum da benim eşim, <gülüyor> benim her şeyde çok destekler. İşte sen yaparsın, yaparsın. Oraya gir girmek istediğim zaman ay buraya sakın girme dedi. <gülüyor> niye dedim? Batarsın dedi. Şimdi bu batarsın hiç tutmadı Çünkü zaten batmıştım. <gülüyor> dedim ki kaybedecek bir şeyim yok ki yani nasıl batacağım dedim bu tutmadı yani beni orada sonra biraz sonra dedi ki birkaç gün sonra Acar oranın adı geçit ama hiç kimse geçmiyor dedi gerçekten geçmiyordu çocuklar yani ve biz işte ben gene de böyle birbirinden borç aldım borç aldım orada bir yer kiradım ilk 5 sene 93'ten 99'a kadar Altı eder değil mi? Altı mı eder? Evet. Orada işte Artru'yum bu işte benim eski yine eşyalar bilmem nara her öyle şeyler taşıttım. Sonra karşımdaki yerleşte kaşındım. Yavaş yavaş böyle onları hani şöyle dedim çünkü. Belki sizin söylediğiniz odur. Onun için hoşuma gitti öyle görmeniz. Yani bu şimdi dedim Edirne'nin batısında oluyor. Burada niye olmasın? Çünkü bina öyle bir bina. Öyle bir şey olmalı filan. İşte Viyana'da oluyor, Paris'te oluyor filan. Ondan sonra yavaş yavaş küçük küçük oraya işte çiçekler koyarak bilmem ne böyle bir şey. Fakat ben aslında öyle lokantacı filan olacak birisi de değilmişim. Değil mi yani anladım. Benim mekan kurtardı. Böyle yemekleri müthiş olan filan bir yer değildi. Ambiyansı filan iyiydi. İşte herkesin gelebildiği bir yerdi evet. hakikaten. Yani çok çok o zaman Beyoğlu'na çok varlıklı, çok da geliyordu. İşte siz de geliyormuşsunuz yani o zaman herhalde. Ben öğrenciydim Söyledim. o zaman. Ondan sonra geliyormuşsunuz ama. Evet. Ondan sonra filan orası öyle bir şey oldu. Ama... Ee, esas mesele benim yani bir hastalık olduğunu düşünüyorum bu ülkede yaşadığımız için bir düzeltme hastalığım var. Yani girip düzeltip çıkmalıyım ben oradan ama neresini düzelteceksiniz hani kambura demişler ki sen mi düzel dünya mı kambura olsun dünya kambura olsun demiş. Ben öyle bir yerde böyle şeyler yapmakla meşgulüm. Sonuç şimdi Haliç'e doğru iniyorum yavaştan. Onun için o biraz oraya müellife indim. Sokağa aşık oldum filan o pasaj gibi. Hmm. Saçmalık fazla duygusallık ama orada şunu hissediyorum doğrusu. Nereye baksam çirkin bir şey görmüyorum. Ondan sonra belediye de bir doğrusu ağaçlandırma yaptı ama hmm. ben de orayı epey bir çiçekledim böcekledim filan. İşte dükkanları düzelttim. Böyle bir yerde tekrar bir macera ama biraz zorlu bir macera çünkü dönem de kötü. Şöyle Doğru. değilim. Ee, ...güzel anılar biriktirmek için yeni bir yer. Ee, ayrıca e, anıları sizden dinlemek için de gelip sizi bulabilecekleri bir yer. konsept ee, Store var. Ee, değişen dönüşen, ben ben ilk gördüğümde galeriydi. Sonra şimdi yeniden böyle bir... Antik dükkanı evet, gibi eski bir şey dükkanı oldu. gibi bir şey oldu. Artrim devam ediyor. Bir de bir küçük bakkal dükkanımız evet. var. Ona bakkal diyoruz. Orada da işte böyle biraz organik şeyler satmaya çalışıyoruz. Size şey, orada yani. bulacaklar çünkü vaktimiz bitti. Ee, <gülüyor> daha fazla konuşamayacağız Hacer Hanım. Allah çok alışmıştım. Ee, evet ama yine bekleriz. Teşekkür. Ya da biz geliriz. Gelelim <gülüyor> orada hayat nasılmış hem oradan evet. kayıt alırız hem de değişen dönüşen Beyoğlu zamanda neler deneyimliyorsunuz. Süremiz bitmeseydi onu artık bir sonraki sefere dinleyicilerimiz de Müheli sokakta Hacer Hanım'ı bulup sorabilirler diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok i̇şte sağ teşekkür olun. ederiz geldiğiniz için. Teşekkürler, sağ ol. Hoşçakalın. Açık mimarlı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Hasan Çengel'de. İyi günler. Farek, farek. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam.